Değerli gençler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İçinizde tabi saçı, sakalı ağarmış gençlerde olabilir. Ama itibar ekseriyete göre olduğu için herhalde hitap yalnız sayılmasız. Bir konuşma yapmak. Bazı bilmeyi gerektirir, bilinmesi gereken hususlardan birisi de kime hitap edilir Yani kimlerce muhataplarımız onu bilmek. Ben de ısrarla bizim İbrahim kardeşimize, yani muhataplarımız kimlerdir? Üniversite mi? Okuyan talebeler mi? İşçi kardeşler mi? Bunu sordum ve onların istekleri, ihtiyaçları, benim daha ziyade faydalı olabileceğim konular nelerdir diye anlamaya çalıştım. Hazırlıklı gelmek dinleyicilere saygıyı ifade eder. Hazırlıksız gelmek de onları önem önemsememeyi gösterir. O bakımdan bir şeyler hazırladım ama Burada teneffüs ettiğim hava ve karşımda gördüğünüz gençler ve bana sorulan soruların kağıtları. Gün akşamdan gelecekti, sabahtan gelecekti, elime derken şu anda geldi sorular. Tabii o zaman daha yeni bir şekilde haberdar olmuş oldu Sorulan soruların bir kısmı Fokibayla ilgili tabii bilimsel bir rastla. Üniversitede politikayla ilgili sorular biraz vakit israfı olur. Bunları hanımlar soruyor. Politikada onlar o kadar yakından mı ilgili bilmiyor, beyler mi soruyor? Efendim, yani 1-2-3-4-5-6-7-8 sorudan bir tanesi posta her şey karabola ilgili, ötekilerin hepsi politikayla ilgili. Bunları özel diye bir şeyde. Ayrıca konuşabiliriz. Konuşma bittikten sonra olabilir. Ama burada dört soru daha elime verildi. Onları da size açıklayayım. Tasavvufla ilgili sorular bunlar da. Genellikle tasavvufu merak etmiş bu soruları soran kimseler. Efendim, ilk devirdeki tasavvuf hareketle bugünkü durum. Rabıta. Efendim. Efendim basın, e, tarikatların anahtla ilişkisi, basınla ilişkisi gibi bir soru. Sonra tarikatlardaki olayları. Şimdi, e, tabii benim size ne anlatacağımı da bilemezsiniz. Benim anlatmak istediğim konu da üniversitel bir konuydu. Yani akademik bir konuydu. Gohub yani Üniversitesi'nin salonunda anlatmak istediğim konu. Daha ziyade bir, üniversite seviyesinde bir konferans olacaktı. Ama şu bu pek, pek görmüyorum. İsterseniz şu soruları açıklamakla başlayalım. Başka sorusu olanlar da onları sorsan böylece devam edelim. Daha sohbet yeter çünkü. Yani, konferans başladı. Sohbet başladı. Yani milanda da Efendim, sohbet toplantısı dediğinde o zaman sohbet oluruz. Herhalde bir sohbet edelim. Sentimentli bir konuşma arkadaşıca bir toplantı havasında olacak demektir. Metod üzerinde anlaştıklar, ben sözümü bu esaslar üzerinde götürmeye devam edeyim. Uygun mu? Anladım. Tekrar yapalım. Strava biski konu, her devirde dönemi olmuş, bilgi görmüş, bilgi azalmamış, materyalizm, kapitalizm, olaylar, harfler, efendim, sıkıntılar, insanın gönlünden bu konuyu, bu kavramı, bu terimi silememiş. Ve herkes hakikaten tasavvufu merak ediyor. Biraz bizim e, ilahiyat fakültesi profesyonel olmamız bu konuyla bizi yakın bir insan haline getirmiş bulunuyor, bir. İkincisi, kayıt pederimiz ve hocamız Mehmet Zahit Korkun'un halefi olmam, bilen tasavvufu bir hareketin içinde bulunmam dolayısıyla da bir e, yakın bilgi ve ilişki içinde olmuş oluyor. Bu iki noktada bu konuyla ilgili söz söyleme için gerekli hazırlığım var. Hazırlıksız e, ve bu konunun yemalısı değilim. Şimdi asavur nedir? Asavur ruhi, ruhani, eruni bir zihniyettir. İnî bir zihniyettir. Bunun basit dillerinle en yakın karşılığı mistisizm denilen harekettir. Mistisizm İslam'dan önceki bu farklı toplumlarda görülen bir ruhi Hayat tarzı ruhani hayat tarzının ismidir. Bir Yun mistisizmi vardı, yogiler vesaireler. Bir Yunan mistisizmi vardı, bir Hristiyan mistisizmi vardı, bir Yahudi mistisizmi vardı, bir Çin mistisizmi vardı. İslamda da mistisizm. Yani oldukça farklı olmakla beraber. Buna benzer bir deruni hayat tarzı var. Buna, Müslümanlar tasavvuf adını vermişler bu ilme. Ve bu ilmin çatısı altında hangi konuları toplamışlar? Konularını düşündüğümüz zaman belki biraz daha meseleye müşahhas elde tutulur bir yaklaşmak mümkün olur. Tasavvuf deyince Ruhun terbiyesini düşünmüşler, bir ahlakın güzelleştirilmesini düşünmüşler, ahlak terbiyesini, moral terbiyeyi düşünmüşler, iki gizli bir takım esrarı öğrenmeyi Herkes tarafından bilinmeyen bir takım dini, gerçekleri anlamayı, öğrenmeyi kastetmişler. Allah'ı tanımayı, marifetullah'a ermeyi kastetmişler. Üç. Şimdi... Bu üç şey... Fedamer Efendimiz'in zamanından başlamış... Günümüze kadar gelmiş. Konularına baktığımız zaman... ...başka milletlerde de olmasının... ...yatırkan vicdanı anlıyoruz. Çünkü hakikaten... ...her millette bir ahlak meselesi vardır. Ahlakın eğitimi meselesi vardır. İnsanoğlunun hepsinde... ...aklı olan, vicdanı olan... ...tefekkürü olan her insanda... ...bu hayat hakkında... ...bu hayatın öncesi hakkında... ...ve bu hayattan sonraki durumlar hakkında merak vardır. Hayatın gözle görülemeyen, elde tutulamayan taraflarıyla ilgili bir ile ilgili bahsini, deruni ile ilgili bir merak vardır. Herkese vardır Onun için bütün toplumlarda bunun olması tabidir. Yani normal karşılıyoruz. Çünkü konular evrensel. Konular insanla ilgili, konular toplumla ilgili kişilerin, şahısların psikolojileriyle, ruh hayatlarıyla ilgili olduğu için demek ki her toplumda olacak. İslâm toplumu öteki milletlerin mislisizminden farklı Bu normal. Her kültürün değerleri, başka kültürlerdeki benzerlikten mutlaka farklıdır. Hatta ben size bir takım büyük harç anlatayım. Türkçedeki alfabedeki harflere verdiğimiz değerlerle Almancadaki aynı değildir. İngilizcedeki aynı değildir. Arapçadaki aynı değildir. Mesela bir S harfini düşünün, bir Z harfini düşünün. Türkiye'nin Türkçedeki selamlaşma efendim Aleyküm dediğimiz zaman anladığımız şey de efendim batının Good morning diyor. Efendim bu lanet eden şeyi eee buton takı vesairesi çok farklıdır. Albert Einstein'ın sözüyle Allah'a emanetlik sözü arasında çok büyük farklar vardır. Yani her toplum kendi kavramlarını kendi yaşayışı içinden kendisi üretip çıkarttığı için bunlar birbirine tam benzemez. Yani arabalar birbirine de benziyor ama Mercedes Mercedes'i farklıdır. Sıtron farklıdır ve benim fiyat farklıda gibi oluyor. Onun için İslam tasavvufu da mutlaka çok farklı. Yani tekil tasavvufi, yeruni yaşamlarda, yaşantılarda çok farklı. Şimdi bütün insanların ruh hayatlarıyla ve toplumlarla ve ahlak düzenleriyle ilgili olduğu için tasavvuf. Peygamber Efendimizin zamanında da tabii olarak vardı. Şimdi de var. Bundan sonra da var olacak. Normal. Böyle olmaz. Tabii soruyu soran kardeşiniz güzel sormuş. İlk devirlerdeki tasavvufu hareket ile bugün birleştiği ayrıldığı bir noktalar vardır. Varsa bunlar nelerdir diye soruyor. Evet, kavramlar. Sosyal müesseseler tarih boyunca gelişme gösterdi. aynı şekilde kalmazlar. Mutlaka değişikliklere uğrarlar. Diller de değişikliklere uğrar. Yani Kur'an-ı Kerim'in terminolojisini aynen bugün kullanmıyorum. Bugünün terminolojisiyle Kur'an-ı Kerim'i aynen tercüme edemeyiz. Yani kelimelere yüklenilen kavramlar farklılaşmıştır. Havramların değişmesiyle ilgili bir e, gelişmesiyle, tarih boyunca değişmesiyle ilgili hatırında kalsın, sohbet maliyetinde konuşuyoruz diye söyleyeyim. Mesela imam imam kelimesi bugün bizde olağan ve sıradan bir mesleği ifade edin. Bir camide görevli insan. Fakat İslam'ın ilk görevinde böyle değildir. İslam'ın ilk devirde iman önder demek. İmam-ül Müslümin, Müslümanların en başındaki kimse demektir, önderi demek. Ama bugün nihayet camide önder tarafa geçip de en, en ön şaptan biraz daha öndeki önder, yani sadece namazın komutlarını veren kimse manası ilk taşıyor. Eskiden imam denir bir zaman duyulan saygınlık, yıpranmış kelime, Kavramlarda kavramda biraz değişiklik göstermiş. Fakçadan gelen bir hoca kelimesi var. Aslında Hacer. Hacer. Yani Z'a yuvarlatarak bir H harfi telaffuzu. Sonra efendim, uzun bir A. Hacer. Hacer soylu kimse demek Fakçada. Vezirlere verilen bir isim. Yüksek e, asil soylu kimselere verilen isim. Sonradan bu Türkiye'de değişe değişe hoca normal, tabii bir e, terim haline gelmiştir. Ya camide yine görev bir kimse demektir ya da bir okulda e, çocukları, ders öğretmen her sırada bir kimse demektir. Tabii tasavvuf da halif boyunca üç kıtaya yayılmıştır. İslam'ın genellikle yayılmış olduğu üç sayı Asya, Avrupa, Afrika, buralara yayılmıştır. Ve yayıldığı yerlerdeki farklı kültürlerin renklerinden, tasavvufun beyazlığına renkler girmiştir. Hani hanımlar beyaz çamaşırları renklerle yıkarlarsa ne olur bilirler. Yani renkli çamaşırlar beyazları boyar istemeyen istenmeyen durumlar meydana gelir. Onun için tasavvuf bir kere Mevlana Efendimiz'in zamanından bu zamana 14 asır geçmiş. 14 asır büyük bir zamandır. Bir şeyi aynen korumak kolay değildir. Demir bile küfledik toz toprak olur bu kadar asır zamanı altında efendim. Aş aşınır efendim. Binalar yıkılır. Ağaçlar çürür. 14 asır insanlar kullanmışlar. Elbette değişikliğe uğrayacak, uğramıştır. Bir de çok geniş sahalara yayılmıştır. Çeşitli kültürlerin renklerinden etkilenmiştir. Onun için bugün bir Mısır tasavvufuyla bir Orta Asya tasavvufu bir Afrika mesela Cezayir Fas tasavvufu arasında üçlü farkları meydana gelmiştir. Tabi konu ilahi ve dini gerçekler olunca yani dimana tahallük eden Allah'ın rızasını kazanmaya tahallük eden gerçekler olunca biz orada değişiklikleri tabii karşılayamayız. Yani namaz değişse Değişmesinden memnun olmayız. O değilse, hac değilse memnun olmayız. Çünkü bunun değişmesinin de doğru olmadığına dair zaten hadis-i şerifler vardır. Dinin as, aynen aslanın korunması önemlidir. Husustur. Bozulması ve dinde olmayan şeylerin sonradan ortaya çıkması bidat diye adlandırılır. Onun için bidatlar, mesela hadis-i şerifte Seyyidallah er buyuruyor ki sonradan ortaya çıkmış şeylere bidat denir. Peygamber Efendimiz zamanında yok, sonradan ortaya çıkmış bidat denir. Her bidat dalalettir, yani sapıklıktır. Her dalalet sahibiyle beraber insanı cehenneme götürür. Cehenneme gidicidir. Küfürlü tara, küfürle dalalet eden insanı da cehennemde yeril buyurulmuştur. Bu adet önemli bir unsur ile yani dinin aslının Allah'ın rızası emek için aynen korunması fikriyle zaman ve mekan içinde olayların değişmesi olayı arasında bir farklılık vardır. Ve değişme olmuştur. Bu değişmeden dolayı tasavvuf çeşitlenmiştir, yollar çoğalmıştır ve değişmelerin karşısında da Asıl çizgiye dinlemek çalışmaları ve gayretleri, niyetleri olmuş yavaşça. Bunu da tabi karşılamak gerekiyor. Bozulmuş olan yollara misal olmak üzere. Mesela diyor ki bir Osmanlı şairi, "Aşkını açma meynûş edeler.'' Neyi işe demek biliyorsunuz? Işkını yani Allah'ın aşkını. Işkını açma yani biraz aşikâne durumun heyecanlanması, gelişmesi için, aç aşkullah, muhabbetullahın ziyaretleşmesi için efendim meynur şey ne der? Tabii biz kızıyoruz hemen. Yani böyle diyen adamlar ve böyle bir olaya reaksiyon söylüyoruz. Demek ki haram. Her yani, ikiye Aşkıllah, muhabbetullah diye Allah adı anılıyor işin içinde. Hem de haram olan bir şeyde bu yapımdan sallanıyor. Böyle şey Olmaz. Yani mevlütte Allah güzel dameler söylesin diye bir tek atıp efendim mevlüt almış. Bir kader atıp da mevlüt söyleme öyle gelirse ağzı içki kokarsa olur mu yani? Güzel, sesi güzel çıksın tutanmasın yoltular şeylerden diye. Böyle bozulmalar olmuştur. Mesela Arnavutluk'da bir Tasavvufi müesseseyi niyarete gitmiş Cumhuriyet Meselesi'nin yazarlarından birisi. Çok seneler önce, yani 25 sene önce bir olay dikkatimi çekmişti, Cumhuriyet Meselesi'nde röportaj. O tasavvufi müessesenin başındaki kişi hoş karşılamış Cumhuriyet Meselesi'nin muhabirini ve rakı ikram etmiş, Efendim, sulandırmışlar, beraber içmişler mesela. E buna tabii iyi bir şey gözüyle bakmak mümkün değil. Bugünün olaylarından birisi bir tüccar arkadaş anlatıyor. Sakallı bir kimse varmış. Dükkanlarının bulunduğu anda bir başka kimsenin yanında çalışan sakallı bir bey. Aktifmiş. Namazıymış, sakallıymış, küpbeliymiş, sarıklıymış. Beş vakit namazı cemaate kılmak için işinin arasına kalkıp hemen camiye gidiyormuş. Başka iş yerlerindeki efendi çırakları filan da derneği toparlamağa çalışıyormuş, onları da namaza alıştırmaya çalışıyormuş, onları da camiye götürmeye çalışıyormuş. Güzel. Fakat sonra bu çocuk sakalı kesmiş, küpreyi terk etmiş, namaz bırakmış, camiye gelmekten de vazgeçmiş. Demişler ki, hayrola ne oldu sana? Nasıl söylediğini bilmiyorum ama durumunu nasıl izah ettiğini, bir tasavvufi sisteme girmiş, Ondan sonra bu değişiklik kendisine meydana gelmiş. Aradan bir zaman geçtikten sonra bunu bana anlatan ticari arkadaşa kendisine bu değişiklik olduktan bir zaman sonra demiş ki bizim baba diyor yani o tasarrufü müessesenin başındaki kişi bizim baba efendim bu falanca yerde toplantı yapacak. Siz de buyurun. Olur demiş hemen adresler geliyor. O daveti yaptıktan sonra gitmiş bana bu olayı anlatan tüccar kardeşimin tezgâhları demiş ki ''Abi sen yanlış iş yapıyorsun, o, onun babası pek hayırlı bir adam olmasa gerek çünkü onu namazdan alıp Doğru yoldan ayırdı.'' ''Yani sen oraya gitmesen. ''Yok.'' demiş. O fırsatı kaçırdın mı? Ben o, onu merak ediyorum. Yani bu namaz kılan insanı, namazdan ayıran insanı merak ediyorum. Onun için özellikle gidiyorum demiş. Şimdi o akşamı anlatıyor. Kalktık gittik, görüven adres ediyor. Tam arabamızla evin yakınına geldik, ezan okundurduk. Tereccüd edip, camiye mi gidelim, eve mi gidelim? Cami bir mahalle camisi. Ben bir tenhadım. 3-5 kişiyle namaz kılınıyor. Böyle, i̇çeride büyük kalabalık vardır, daha kalabalıkla namaz kılınır diye. Kapıyı çalmışlar, ezan okunduğu sırada. Hemen içeri girmişler. Kalabalık onlardan önce gelmiş, izdiham, büyük bir izdiham var ve bir şahit konuşuyor. Aşkullah'tan, muhabbetullah'tan filan bahsediyormuş. Konuşmuş, konuşmuş, konuşmuş, konuşmuş, konuşmuş ama akşamın da bir belli vakti var tabii bir zaman sonra. Bizimkiler rahatsız olmaya başlamışlar, yani ne olacak bizim akşam namazı filan diye. Nihayet bakmışlar ki, yani ikaz etmezlerse namaz tehlikeye girecek demişler efendim yani akşam namazı kılmadık, ne oluyor akşam namazı? Adam şöyle biraz bozulmuş, konuşmayı kesmiş bir bakmış. Bir de ev sahibine bakmış, bir de bir çocuğa bakmış. Nereden getirdiniz bu hamları filan gibilerden? Efendim? Akdes alacağız daha demişler, namaz kılacak. Şunları göstermiş bu demiş. Tabii gitmişler, akdes almışlar. O da artık utanmış çağıran da, o da akdes almış. Neyse beraber namaz kılmışlar, gelmişler. Demiş, evlat ne yaptınız? Islandık baba. Islandık baba demiş. Evladım ben sana demedim mi? İnsan çamurdan yaratılmıştır, suyla oynamaya pek gelmez. <gülüyor> Topraktan yaratıldığı için pek oynamaya gelmez. Demiş, biz burada demiş, ne gafil adamlarsınız, biz burada aşkullah'tan, muhabbetullah'tan bahsediyoruz, siz namazla niyazla uğraşıyorsunuz, ben 25 yıl önce bir kılmıştım. hadi bakalım, siz de bir zaman gelir ustanıyorsunuz belki, kılın bakalım demiş. Yani 25 yıldır namaz kılmadığında itiraf etmiş et inşallah <gülüyor> namazına da karşı oldu. Tabii böyle bir durum az, <gülüyor> az çok İslam kültürü almış olan herkesi gümkü Neden? Çünkü bizim dinimizin temel taşları farzlardır. Bu farzlar çiğnendiği zaman hiçbir bir yol, güzel bir, bir, yol, bir yol olmaz. Allah'ın emirleri tutulmadığı zaman, Allah'ın emirlerine hareket ettiği zaman o yola doğru bir yol denler. Bu bu şeyin e, Pınar'ın kaynağından çıkmasından sonra aşağılarda karışması, hatta dağımların da artık oraya akıtılması gibi bir durumdu. Yani pınar yukarıda iyiydi ama aşağıda efendim, pis sularla, şeylerle karıştı. İçilmek, kullanılmak şöyle dursun belki de mikrofonu zararlı bir hale geldi. E Tabii bu durumdan ilk önce şeyler, hakiki, dindar, insanlar rahatsız olmuştur. Ve bu gibi insanlarla gerçek mücadeleyi onlar vermişlerdir. Böylece, şu gerçeği misallerle anlatmış oluyoruz soru soranlara. Evet, Kato'nun öncesi sonrası vardır. Efendim, son devirlerde de bozulmuş şekilleri görülebiliyor. Umumiyette cahil toplumlarda, umumiyette İslami eğitimin tam yapılmadığı, mahalli kültürlerin kuvvetli olduğu, kenar köşe yerlerde bunun böyle yerleştiğini görüyoruz. Bu işin yozlaşmasıdır. Gelelim biz tasavvufun İslam'da olup olmadığını. Yani tasavvuf Kur'an 2. Peygamber Efendimizin sünneti senin içinde var mıdır mı yok mu? Neden? Bu soruyu soruyoruz denetelimize. Çünkü bizim dinimizin iki kaynağı var. Birisi Kur'an 2. Kur'an İkincisi Peygamber Efendimiz'in sünneti, seviyeti, sözleri, hazineleri, hareketleri, takvi-i vesairesi. Tabi, icma, da, sünmet ve fiyasa fukaha da var ama, edite şeriyeden daha başka da var ama, ana hemen bunlar. Bu halde bunlara göre tasavvuf var mı yok mu diye tabi bir soru ortaya atabiliriz. O zaman, Tabi ben kesin bir sonuç olarak size tasavvuf Kur'an-ı Kerim'de vardır, Peygamber Efendimiz'in sünnet seviyesinde vardır. Hem o kadar vardır ki Peygamber Efendimiz'in hali bu tasavvuf halidir. Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği hayat tarzı tasavvuf bir hayattır. Yani tasavvuf dinin uygulanmasıdır. Nazariyatını taktikata aksetmiş şeklidir. Hayatın İslami bir tarzda yürütülmesi şeklidir ve Allah'ın emirlerine uygun bir hayatı sürme şeklidir. Sonuç olarak bunu söylüyorum. Bu sonucun hangi gerekçelere dayandığını detay olarak şimdi açıklayayım. Tasavvufta ne vardır? Biz Efendim insanın nefsini eğitmesi olayı vardır. Nefsini terbiye etme olayı vardır. Bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrettiği bir şeydir. Hem de ilk surelerde yani Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'e ilk indiği zamanlardan itibaren vardır. Ve mesela Bismillahirrahmanirrahim. ''Ve nefsim ve ma ve elhemeha tucuraha ve takvaha kalp efleha men zekâta ve kalp men teşrâha.'' Nefse ay, ayetler, ayet-i kerimeler zikrediliyor. <Süksüzü> ay, ayet zikrediliyor. ''Ve nefsim ve ma Sonra bu nefse Allah Teala Hazretlerinin itamatından فَاَلَّمَهَا فُولُّرَهَا وَتَقْوَهَا bahsediliyor. Ondan sonra قَلْ اَفْلَهَا مَنْ زَكّٰهَا Nefsini teskiye eden felak bulmuştur. وَقَلْ اَفْلَهَا مَنْ تَحْزَٰهَا Nefsini teskiye etmeyen kirli hazret bu rakamdan felakete uğramıştır. Haib ve hasim, zarar ve ziyanda kalmıştır diye buyuruyor. A'raf suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Subbihi ismi Rabbikel 'aliyil azim. Ve lezi'l kethera fere da ve lezi'l hasra da. Ve ja'al kutuban akwasen ukur <gülüyor> senin zuljü ketheratın zalimin maşallah. İnnehu ya'lemul ghaibe ve inna ve tecende bu halbeşkar dedi yaslandılar ki rahmetü mealiye muduki la velaye gafya kad ehdeha muntazekar zikra esme rabbihi burada da nefsini terbiye etmeye sarayet ve yusuf suresinde buyruluyor ki vema bismillahi rrahmani rrahim vema nefsi le emaretum illa ba nefsin insana kötü tertibin ettiğini vesveseler verdiğini insanların kötü yollara çekmeye çalıştığını Allah koruduğu kimselerin bu kötü tertibin tesirinden kendisini zihirip kurtarabileceğini anlatıyor ayet-i kerime. Demek ki ayet-i kerimelerde olduğunda nefis denilen bir varlığın olduğu belirtiliyor. Bu nefsin insana kötü şeyler elkin edeceği, kötü duygular vereceği ki buna hevai'nde hevesleri, arzuları, istekleri, hırsları, tamahları... Bunlardan kurtulmak gerekli. Kurtulanın ancak nefsini yenebilenin gerçek insan olacağı, kurtulamayanın da dünya ve ahirette çok büyük zararlılara uğracağı bildiriliyor. Demek ki nefis tercihisi var ve elbette olmalı. Bugünkü modern anlayışa göre de efendim, bir insanın mutlaka bir terbiyeden geçirilmesi gerektiği gün gibi aşikardır ve e, milletlerin yaptıkları masrafların en büyüğü bu taraftır. Yani bu üniversiteler, bu okullar milyarlarla ancak kurulabiliyor ve din, sizden birimizin yani yetişmiş bir kimse olarak üniversiteden mezun olduğu zaman devletin kendisine yapılan masraflar milyarları buluyor hep bir insan. Bir insanın yetişmesi için harcanan masraflar şahıslara bölündüğü zaman maliyeti çıkartıldığı zaman bir insanın milyarlara yetiştiği, milyarlar sarf ederek yetiştiği anlaşılıyor. Demek ki önemli bir şey yani hayatın vazgechenmez bir faaliyeti. Ve terbiye edilmiş insanlar faydalı oluyor, terbiye edilmemiş insanlar topluma zararlı oluyor. Yine meseleyi biraz sohbet havasına çekerek akademiklikten kurtarıp biraz daha böyle uyutmayan bir hale getirmek için olaylar anlatmak <gülüyor> istiyorum. Bizim Ankara'daki bir süper mühendis kardeşimizin, dahi yani çok zeki bir kardeşimizin herhalde babasından, anasından geçmiş çocuğu Amerika'da Okula devam ediyor ve sınıfın prezidenti, yani sınıf başkanı, çalışanları ve şeyiyle, aklıyla, zekasıyla prezidenti seçilmiş, sınıf başkanı seçilmiş ve belli günlerde kiliseye götürüyorlar, 50 günlerin sabahlarında kiliseye götürüyorlar çocukları. Benim dahi mühendis de süper mühendis kardeşimiz de çok mutaassır gibi, Almanya'da bulmuş, Amerika'da bulmuş, bilmediği şey yok maşallah efendim. Derhal kızına demiş ki, kiliseye gitmeyecek. Şurada gitmemiş, babam müsaade etmiyor, ben kiliseye gidemem demiş okulda. Derhal beni diyor, çağırdılar. Şey, Buyurun, gelin bakalım, yani siz çocuğunu bir için göndermediniz, niye müsaade etmediniz? O diyor ki, göndermem çünkü siz orada Hristiyanlığı öğretiyorsunuz, ben Müslümanım benim inancıma uygun değildir. Oh, Sorry, özür dilerim. Yani biz bunun böyle olduğunu bilmiyorduk. Biz de ki, siz dine karşısınız da onun için çocuğunuzu kiliseye göndermiyorsunuz. Bunun böyle olduğunu bilmiyorduk. O halde bizim size, sizin çocuğunuza İslam'ı öğreten bir hoca bulmak görevimiz. Okul olarak. Bizim size, sizin dininizi öğretecek bir din görevlisi bulmak görevimiz, özür dileriz. Biz sandık ki, siz dine karşısınız ve biz toplum olarak şu kararı vermiş bulunuyoruz ki yani dini eğitim ilkokulda vicdan eğitimi, kalp eğitimi bilgi vermekten çok daha önde Bir Biz çocuklara ilkokulda bu eğitimi verebilirsek, sevmeyi öğretebilirsek, dini duyguları, maneviyet duygularını öğretebilirsek o çocuk faydalı oluyor İlk, i̇lk okulda bunu kaçırdık, bu gülü çoğuna, çağına erdikten sonra toparlayamıyoruz ve bu eğitimi almamış olan çocuklar anarşist oluyor, Topluma zararlı oluyor. Biz onun için sizi çağırmıştık demiş hakikaten bir hoca bulmuşlar, İslam'ı öğreten bir hoca bulmuşlar. Biliyorsunuz Amerikalıların e, bu gibi şeyleri yani dinlerdir ama onlar da öyle. Yani Dine din, önem vermişler, kendi dinlerine önem vermişler. Ben Amerika'da yedir, birçok yerde bunu çok net olarak gördüm, fevkalade dini yaşantıları kuvvetli insanlar diye not yaptı ben dediğimde. Yani bizlerden, hatta belki şuraya giren, şurada beni dinleyen dindar kardeşlerimden dini aktiviteleri dozaj bakımından daha fazla düşürüyor. O kadar efendim, haftada bir kimseye giderler, haftada birkaç akşam toplantılar yaparlar, Efendim kafaslarıyla sırrı, semas halifledirler, vesaire vesaire bilen. Şimdi, bu eğitimin Kur'an-ı Kerim'de olduğunu, aklı, ilme, ve uygun olduğunu söylemiş oluyoruz. Nefsin eğitimi, iradenin terbiyesi, bu bir. Sonra ahlakın kazandırılması. Biliyorsunuz, eğitim müesseselerinin, öğretim müesseselerinin iki amacı vardır. Birisi talim, birisi terbiye. Modern tabirde birisi öğretim, birisi eğitim. Öğretmek, bilgi vermektir. Yeterli değil. Öğretmenin arkasından eğitmenin de gelmesi lazım. Yani yetiştirilme, terbiye etme meselesinde de olması lazım. Bu bu da bir takım güzel vasıfların onlara kazandırılmasıyla oluyor. Kur'an-ı Kerim'in aynı kelimeleri incelenirse, Peygamber sallallahu aleyhi ve Sallam Efendimizin hadis-i şerifleri incelenirse, Ahlak konusunda da pek çok ayet-i söyleyebiliriz. Çok misaller vardır. Pek çok hadis-i şerif söyleyebiliriz. Ve her şeyin aslının, esasının ahlak olduğu anlaşılır. Onlar <gülüyor> sıkıntı olmasın diye atlayarak geçiyorum. Sonra fasadında zikir vardır. Kur'an-ı Kerim'de zikir vardır. Hadis-i Şerif'de zikir vardır. Hem de çok kuvvetli bir tarzlar vardır ve şu salondaki kardeşlerimizin yapmadığı kadar hazanlikler de vardır. Yani bazıları yapıyordur da efendim onların yapmadığı ölçüde kuvvetli çok illerde vardır. Birkaç tane misal bir zikredeyim. Efendim ya eyyühel lezîne âmenû furûlûllâhe zikran kesîran vesebbihu bil ve vesîlâ. Yani ey iman edenler Allah Teala Hazretlerini çok zikretmeye, zikredeyiniz ve sabah akşam onu tesbih ederek eee vakitlerimizi değerlendiririz. Vesul'is merat zikri tekreren ve asıyla sabah akşam rabbının adını zikreyler. <gülüyor> Başka bir ayet diyelim ve zekirini Allah'a kesiram vezzikira. Demek ki zikir var. Efendim eee ter, e, nefsin terbiyesi var. Efendim e, Allah'ı bilmek ve tanımak ile ilgili emirler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatına bakacak olursak ve sahibi-i kiramın hayatına bakacak olursak onların hayatlarında da tamamen mutasavvufane kelimesiyle anlatabileceğimiz bir hayat olduğunu görüyoruz. O zamanla ilgili bizim fakültemizden talebemiz ve sonra da mesai arkadaşımız olan Süleyman Ateş'in bir kitabı vardır. O bir bölüm ayırmış, güzel açıklıyor orada. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Mutasavvıf hale hayatını çok güzel, emriniz ne kadar çok güzel tasvir edilmiş. Onu da geçiyorum. Yani uzun e, detayı zaten itiraz edilemeyecek kadar kuvvetli olan konularda delil vermeyi yüzümü görüyor. İki, iki kere, iki dört ettiğine göre ispatı çok var. Yüzümü. Tek bir yazar da böyle efendimiz Mutasavvıf hale bir hayat geçirdi. Daha doğrusu meseleyi şöyle de anlatabiliriz. Mutasavvuf dediğimiz insanlar amaçları Peygamber Efendimiz'in hali ile hallenmek olduğu için aynen o hali uyguladıklarından mutasavvuf dediğimiz insanlar ile Peygamber Efendimiz'in hayatı arasında bir benzerlik özdeşlik görüyoruz. Yani Peygamber Efendimiz elbette daha sonraki asırlardaki mutasavvuflardan etkilenmiş değil de daha sonraki asırlardaki mutasavvuflar elbette Peygamber Efendimiz'e etkilenmiştir. Ama yani daha sonraki asırların mutasavvuflarının hayatını incelediğimizde çıkan manzarayı Hadis-i Şerifler'de Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan eserlerdeki siyah kitaplarındaki manzarayla özdeş ve aynı olarak görüyoruz. Demek ki Peygamber ve Efendimiz'in hayatı mutasavvufane imiş. Şimdi size tavsiye etmeyi düşünüyorum. Yani yapmıyorsanız, mutlaka buna bir vakit ayırmanızı rica edeceğim. İslam'ı en iyi anlamak için, biliyorsunuz İslam hakkında çeşitli yorumlar, çeşitli cereyanlar olabiliyor. Efendim yani bunların bir kısmını duyuyorsunuz ve bunlarla ilgili sorularla bize zaman zaman geliyor. İslam'ı en iyi anlamak için, Kur'an-ı Kerim bilgisini, bilgimizi arttırmamız lazım, bu bir. Yani, etkik kitaplarını okuyarak, meal ne olmaz. Bu kardeşler. Yani meal son derece tehlikeli olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ihtiva ettiği manaları meal taşıyamaz. Bu küçük terazi o kadar ağır yükü çekemez. Onun için Kur'an-ı Kerim'in ayetleri en mufassal şekilde anlatılan kaynaklardan öğretilmeli. En muhtasar şekilde anlatılırsa anlaşılmaz. Yani anlatmak için geniş bilgi vermek lazım ve bilimsel araştırmada da esas bütün detay detayı, detayı tespit etmektir. Yani bir üniversite çatısında bunu söylemeye dönüşüm ama bir kimse bir konuyu araştırma yapacaksa ilk adımları o konudaki bütün detayı toplamaktır. Bütün malzemeyi topla, malzemeyi toplamak, malzemeyi sınıflandırmak vesaire filan gibi safalarla geçtikten sonra bilimsel araştırmayı <gülüyor> konuya koyar. O halde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorsak lütfen Mealde yetinme. Meal hiç bir şey anlatmaz. Sonra meali yapan da sizin gibi bir insandır. 30 tane manadan bir tanesini seçmiştir. Ve bir de en olmadığını seçmiştir. Yani bir sürü mana var. Size 29 tanesini söyleyemiyor. Bir seçme yapmış. Güveniyor musunuz onun seçmesine? Güvenemezsiniz. Onun için detaylı kitaptan Kur'an-ı Kerim'i Ayrıca benim tavsiye ettiğim size, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnet-i seniyyesini, hadis-i şeriflerini çok okuyacaksınız ve o kültürü almaya çalışacaksınız. Benim tespit ettiğim husus şudur. Mesela Pakistanlı bir insanla karşılaşıyorum, tamamen uyuşuyor. Avustralyalı bir Müslümanla karşılaşıyorum, tamamen uyuşabiliyoruz. İngiliz, Müslüman olmuş bir kimseyle, Amerikalı bir kimseyle karşılaşıyorum, tamamen uyuşuyor. Mesela Ömer Faruk Abdullah. Amerika'nın profesör. Hare bir şerifti, ben bunu kare denizli bir kardeşimiz sandım. Sakal bırakmış, sivil, tavrı, hali şeydi. Tamamen dedim neresiniz? Determi bu tür şey bilmez mi? Ahmet kaldınız, bilmem. Sonradan tanıştık yani. Şimdi bu, dünyanın muhtemiz yerlerinde olan insanları birbirine benzeştiren bir Yani bir bilimsel soru olarak. Bunlar birbirleriyle aynı kılar, sünneti seniye kılmış. Sünnet-i Seniyye, hadis-i yani şerifleri insanları aynı, aynı duruma getiriyor, birleştiriyor. Bir İslam toplumu meydana getiriyor, bir İslam ümmeti, ümmeti Muhammed'i meydana getiren Sünnet-i Muhammediydi. Sünnet Muhammed onun için Sünnet-i Seniyye'yi son derece dikkatli bir şekilde öğreneceksiniz. Yani bir şahsı tanımak istiyorsanız, onun hayatı hakkındaki tespitleri öğrenmeden tanımak mümkün olur mu? Mümkün değil. O halde bilimsel düşüneceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve hayatını öğreneceğiz. İkinci kaleme bu. Bu ikisinde ittifak ediyoruz ve hakikaten Kur'an-ı Kerim'i öğrenden çalışıyoruz. Çalışıyorsunuzdur. Hüsnüzdan geliyorum. Ve Peygamber Efendimizin hadis çevirilerini okuyorsunuzdur inşallah. Okumuyorsanız okuyun. Benim söyleyeceğim asıl üçüncü. Sahabi-i kiramın hayatını okuyun. Sahabi-i kiramın hayatını okuyun. Çünkü İslam'ı sahabi-i kiram kadar iyi anlayabilecek kimi düşünebilirsin? Peygamber Efendimiz'i görmüş, Kur'an-ı Kerim'in inişine şahit olmuş, hayatı beraber yaşamışlar. Yani Bu insanlardan daha güzel İslam'ı yorumlayabilen ve hayatına sindirebilen insan düşünebilir mi? Onun için büyüklerimiz demişlerdir ki sahabi-i kiramın mertebesi İslam ümmeti içinde en yüksek mertebesidir. Zaten hadis-i şerife de öyle buyuruyor. Hayırın duruğunu, hayırın duruğunu kalmayın. Hümmenletime yevim yok mu? Hümmenletime yevim Yani en hayırlı devre benim devremdir. Asıl taadetimdir. Benim bulunduğum zamanımdır. Ondan sonra gelen nesildir. Sonra ondan sonra gelen nesildir. Yani Ashab'tır, tabiindir, tebe-i tabiindir diye isimler isimlerdirmişler. Şimdi bu İslam'ın en iyi tanıma şansları sahip insanların hayatlarını okursanız, okursak ve anlatırsak, İslam'ı en iyi anlama şansına sahip olabiliriz. Biz şimdi 20. yüzyıldan İslam'a bakarken, İslami olaylara bakarken değerli gençler şaşırabiliriz. Çünkü biz başka kültürlerin etkisi altında yetişmişiz. Bizim bakışımız uzaktan bir bakış. Biz ilk önce bir takım değerler kazanmış, bu değerlere göre zaten yaşıyoruz. Bir müktesebatımız var, bu müktesebatımızla İslam'a bakıyoruz. Böyle bir müktesebatla İslam'a bakan ile İslam'ın içinde yorulduk, İslam'la beraber var olmuş bir nesil aynı olmaz. O bakımdan Sahabe-i Kiram'ın hayatını öğrenmek ve onu, ondan ibretler almak zorundasın. Bu çok önemli. Ve çok da pedagojik bakımdan tatlı bir şeydir. Çünkü biliyorsunuz soyut kavramları kavramak Soyut Soyuttur, soyulmuştur yani mücevrede kavramak zorundur. Somut şeyleri anlamak kolaydır. Bir bardak nedir, nasıldır dediğiniz zaman Efendim işte çapları değişebilir, yuvarlak olur, altı biraz daha dar olur, üstü biraz daha geniş olur, bazısı şeffaf olur, bak bilmem ne, bilmem ne bilmem. hiç görmemiş bir insanı anlatacağım diye gübeğiniz çatla. Ama işte bu bir bardaktır dediğiniz zaman, şöyle ev ölçülürsünüz, bu bardaktır, kolayca anlatılır. Demek ki tomut, müşahfas şeyleri anlamak kolaydır, soyut, müşahfas şeyleri anlamak zordur. Yüksek zekayı ister, derin kültür ister. O halde şeyleri, somut şeylerle anlatmak, çalışmak lazım. Bu Kur'an'ın metodudur aynı zamanda. Kur'an-ı Kerim bize bazı şeyleri anlatırken somut misaller verir. Yani en az misaller verir. O misallerden anlarız ve efendim, işin arkasındaki, perdenin arkasındaki derin duyguları oradan yakalarız. Şimdi kardeşimizin okuduğu Ayet-i Kerimeler mesela Nur Suresinin efendim ayet yerlerinde. Orada bir insanın tarihi yapılıyor. Ricamı o ki. Bu insanlar daha önceki ayet yerlerinde anlatılan mescitleri ibadet ederek değerlendiren insanlar. Daha önceki daha önceki ayet yerinde ki Bismillahirrahmanirrahim. Allah nuru semavetlerin. Mete Nuri gibi müşteri bir hesap var. Hesap oluyor, ricaj eder. <gülüyor> Ancak ricaj ettiğimizde, ki en hafta bir müdür videolu, bir müşteri ile muhabak edip, zeytudoğan, dershaftiye temel alabilir. bütün şeyin adi. Ezinallah en türba ve yüzkedip ihlas makni ihlas tutluğunu mütebbih ve mutfa'iha Yani öyle evlen yani ki yani mezcler bir büyükin o mezclerdeki Ezinallah en türba bina edilmesine yükseltilmesi Allah müsaade buyurmuştu. Bizim için yapasın diye müsaade edilmiştir. Allah'ın izniyledir. Veyl terapi hesbih içinde Allah'ın ismi anılır, namaz kılınır, hutbe okunur, vaaz verilir, Kur'an öğrenilir, hadisler öğrenilir. Yusuf Bey hocamız onun dışında Allah'ı tesbih eder. Bil kulubü'l asar, sabahları, akşamları Allah'a ibadet ederler, ricalı, takut insanlar. Yani yukarıdaki şeye bağlı bu okumaya başladılar, ayetlerini. Ricalı. O'y o, o mescitlerdeki o ibadet eden insanlar ki la tulihihim ticaretu ve la bey'un akibili. Allah'ın zikretmekten bu mübarek insanları ticaret ve alışveriş alıkoyamamış. Yani ticaretine alıp, alışverişe dalıp da ibadeti unutmamışlar. Ne diyor? O ibadet etğini, o camilerdeki ibadet etmesini ne Alışverişin, ticaretin Allah'a ibadet etmekten, Allah'ı zikretmekten alıkoymadığı insanlar diye mehdediyor. Başka ayet-i misaller vardır. Mesela, يَا اِيَّهُ لَذِنَا مَنُواْ هَجْ اَذُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارِ كُنْدِيكُمْ بِنْ عَذَابِ Neyelim, sizi elin bir azaptan kurtaracak bir alışverişi size öğrettiğiniz. Bu da bir müşahfas misaller. İşte bu müşahfas misalleri öğrenmek için sahabe hayatını okuyun diyoruz. Tavsiye ediyoruz. Ve biz de mecvanının ekleri olarak hanım sahabeler, efendim, e, erkek sahabeler bazılarının hayatlarına dair kitaplar, kalın kitaplar, böyle böyle kitaplar, neşrettik kardeşlerimiz o durumdan da istihbar etsinler diye. Bunun arkasında dördüncü tabaka dini çok iyi anlamış alimler vardır. O alimlerin de hayatını okumak lazım ama büyük alimler. Batıda bir Müslüman olmuş profesör öyle diyor, yani siz İslam ümmeti, çok büyük alimler yetiştirmişsin, bunları lütfen okuyun diyor. Ben de son günlerde İmam Şafii okuyorum diyor kitabını. Yani büyük şansları okumak, insana büyük, büyük şeyleri öğrenmeye bir kapıdır, vesiledir. Büyük şeyleri öğrenmeye götürür. Sıradan insanlardan bir şey olmaz. Sıradan insanlar gibi hareket eden, sıradan bir kimse olur ama büyükleri öğrenmekte fayda var. Hayatını nasıl geçirmiş, nasıl çalışmış, neler yapmış, fikirleri nedir, tecrübeleri nedir? Onun için onları da hayatlarında okuyun. Bunların da okuduğunuz zaman göreceksiniz ki yani ben biraz okumuş bir kardeşiniz olarak size kopya vereyim. hem soruyu sorayım, hem de biraz açıklama olsun diye söyleyeyim. İşte onların hayatı bu şu tasavvuru. Peygamber Efendimiz'in için, ashabının ve Evliyaullah'ın, alimlerin, fazlaların, kâmilerin hayatıdır. Tasavvur budur. Tabi bunun dışında başka çeşit masavuklar vardır ama bozulmuş şekilleri bu bize içerisi etmiyor. Bize namazın doğru kılış şekli önemli geliyor. Biz icmaha kitaplarından namaz nasıl kılınmalıdır diye onu öğreniyoruz. Namazı herkes nasıl kılıyor diye bakmıyoruz ki. Yani bozuk kılan, bozuk kılıyorsa hep onun hatasıdır. Biz onunla şey yapmıyoruz, ilgilenmiyoruz. Bozulanla ilgilenmiyoruz. Olması gerekeni öğrenmeye çalışıyoruz. Onun için siz de bozulanla ilgilenmeyin. Zaten hayatımız, değerli gençler, o kadar kıymetlidir ki negatifleri öğrenmekle harcayacak zamanımız yoktur. Pozitifleri öğrenmekle bile her şeyi öğrenmeye vaktiniz yetmeyecektir. Onun için mutlaka seçme yapmalısınız ve en güzellerini seçin. Önünüzde bir kasa güzel meyve var yarısı çürük, yarısı ham, bazısı olgun. Ve siz de ondan bir tane alıp gideceksiniz. Hangisini alırsınız? En olgun, en güzelini, en irisini, en tatlanmışını alırsınız, içeriye gidersiniz. Onun için seversen bir güzelse çekme çirkin derdini diyor, bir Anadolu Türkçüsü. En güzelleri alırsınız, en güzellerle istifade edersiniz, en güzel bilgiler kazanırsınız, uygularsanız Hayatınız olayışı bir hayatımız. Tasavvuf Tasavvuf efendim çok çeşitlerde tarif edilmiştir. Ben bir manzara çizdim. Bir başkası bir başka manzara çizebilir. Çünkü çok renkli bir manzaradır. Hangi yönünden baksanız o tarafından güzel bir şey tablo ortaya çıkar. Yüzlerce tarifi yapılmıştır tasavvufun. Olsun. Tarifin çokluğu efendim konunun genişliğinden kaynaklanıyor. Ama hepsini benim söylediğim iki üç noktaya toplamak benim büzülüm. Mesela büyüklerden bir tanesi tasavvuf şöyle etmiş. Tasavvuf yar olup var olmamaktır. Olmamaktır. Tasavvuf yar olup var olmamaktır. Gülü gülder olup har olmamaktır. Güzel bir tariftir, kısa bir tariftir ve müşahhas yani somut bir manzara çizerek bize gerçeği anlatan bir tariftir. Hatırla kalabilir. Tasavvuf yar olup var olmamaktır. Yani. Kasavuk dost olmaktır, arkadaş olmaktır ama büyük olmamaktır. Yani onun bunun çöpünden böyle geçilmemektir, başkasına ağırlık vermemektir, başkasına eza cefa etmemektir. Yar olmaktır, bağır olmamaktır. Sizden etrafa iyilik saçacak, sizden bir zarar gelmeyecek. Sizden bir başka incinmeyecek. Yani kimse sizden incinmeyecek. Tasavvuf yar olup var olmamaktır. Var parçanın yükene. Gül güzel olup har olmamaktır. Gül parçasının gülüne baktır, dikeni olmamaktır. Yani gül gibi olacak, o kadar güzel, o kadar hoş olur, o kadar sevendir, tatlı, ama diken olmayacak. Diken veya diken olmayacak. Yani gül olacak, diken olmayacak. Diken batar, gül güzel güzel kokar. Böyle derlenmiş. Yani. Burada ne hangi yöne anlatılıyor tasavvufun? Sosyal hayatta başkalarına iyilik yapan, başkalarına yük olmayan, başkalarının gönlünde hoş eden efendim, başkıs kimseyi incitmeyen bir insanın tablosunu çiziyor. Yani şeyle de anlatıyor. Mutasavvur bir insanın tablosunda nasıl bir insan olduğunu tarif ederek, söyleyerek anlatıyor mutasavvuru. Mutasavvur ne semredir? Mutasavvur eşref olurum midir? Butsalh mu? Mevlana Celaleddin Rumi'dir. Butsalh Hacı Bayramoğlu velidir. Butsalh İbrahim Hakkı Erzurumlu'dur. Butsalh Butsalh İsmail Hakkı Bursalı'dır. Bunlar ne seviyoruz. Niye seviyoruz? Çünkü deriz ahlak eğitimi geçirmişler. Çünkü bir irade eğitimi kazanmışlar. Çünkü efendim ee, lafta bırakmamışlar işi. Halbe hale intikal et. Yani hal edilmişler. Şimdi tasavvuf bir tanemidir. Şudur tasavvuf, ilmi kal değildir, ilmi haldir. Hal söz demek. Hal, görünüm durum demek. Yani tasavvuf laf ilmi değildir. Yani lafla kuru iddia demek değildir. Hal ilmidir. Yani halinin insanın güzel olması, insanın sözü güzel olabilir, ama sözü güzel olmayabilir. Papağanın sözü insan sözcüğü olur ama özü insan değildir. Papağan papağandır. Yani insan gibi konuşsa bile papağan insan değildir. Uzuliyin şairane tabiriyle gel gel kara taşı, gel kara taşı kızıl khan ile efendim rengi ne sen? Tatlıda tavuğu yiyir birik, lâlede olmaz. ...karataşın üstüne ne kadar kırmızı kan döksen, başka boya döksen vesaire, tabiatı değişip de bedehşan Yakutu olmaz. Karataş'tır, tabiatı değişmez. Sözde, söz, sözün kıymeti yok, öze intikal etmesi lazım. İşte öze intikal ettiği zaman insan mutlaka olmuş oluyor. İslâm'ı biliyoruz, yalan söylenmeyecek. Söylüyoruz, kapıyı birisi çalıyor, hanıma diyoruz ki... Diyorlar ki ya, evde evde yok ya, telefonu küçük açıyor, telefonu kapatıyor, baba seni istiyorlar, ev yok. Yalan, yani Müslüman yalan söylemez, yani yalan olduğunu biliyor ama yalanı söylüyor. Vallahi işte şöyle oldu böyle oldu diye yemeğe, vallahi idare etmez hocam. Ya ben senden yemin istemiyorum ki, Bir alışveriş yapacak, ben sana kar vermemeyi de istemiyorum. Yani ben sana alışveriş yapacağım, elbet dükkanı açmışsın, ister içersin. Yemin etme diyorum. Vallahi billah o Allah sermayesi daha yüksek. E sen bu dükkanı ne diye tutuyorsun o zaman? Yalan. Yani ben o malın daha başka yerde daha öncüz olduğunu zaten biliyorum. Yani yalanın mini bir para. Ucuz. Her evde yalan söylüyor. Demek ki söz, yalan söylememeyi bilmez, bir laf, yani kalb. Ama yalan söylememez, bir davranış, yani kalb. Masavuk, ilmi i değildir ilmi halde. Yani insanın ifsalı eritip içine alıp sindirmesi, özümlemesi ve Müslüman olması tasavvufu. Lafta kalması o zaman efendim bütün şikayetler böyle insanlarlar. Yani ne biçim Müslümansız diyorlar. Sakalından utan diyorlar. Ne biçim hacısın diyorlar. Bilmem ne diyorlar filan. Bütün bütün Müslümanlara gelen tehlikeler buradan kaynaklanıyor. Yani Müslümanlar bu tasavvuf olmadığı için tehlikeli. Özü sözüne, efendim, uyumadığı için, halin haline uyumadığı için öyle oluyor. İşte tasavvuf budur. Veya böyle olmalıdır. Veya, Peygamber Efendimiz'in zamanındaki tasavvuf budur. Bizim yanlış kılınan namazlar ilgilendirmiyor. Büyü olan namazın ibaretinde nasıl olması gerektiği olduğuna göre tasavvuf budur. Gelelim öteki sorulara. Tabii bu benim köylüklerim arasında sormak istediğiniz bir şey olursa o da alırsınız, sorarsınız. Efendim, benim zamanım sabahlara kadar geniştir, elhamdülillah, sinir tersis edilmiş durumdadır. Sorulara cevap verebilir Şimdi tasavvuf insanı güzel ancakta yapacak. Ama nasıl? Nasıl sözünün karşılığı? Metodtur. Yani bir işi yapacaksın ama nasıl yapacaksın? Bu işin metodu vardır. Metotlar farklı olabilir. Alüminyumun elde edilmesi elektrik usulüyle elde edilmesi, falanca usulüyle elde edilmesi, falanca usulüyle elde edilmesi. Bilmem, fizikten, kimyadan, hatta hatta matematikte bir problemin çözümünde. Şu metot, bu metot, şu metot, bu metot. Yani çeşitli metotlarla sonuca varılabilir. Metot, insanın güzel huylu, tatlı, dilli, tam müslüman, müttefi, efendim, böyle lokum gibi, şerbetin içine düşmüş bir hamur gibi, böyle tulumba tatlısı gibi efendim, kaymaklı kadeh gibi olması nasıl olacak? Bu bir ustalık işidir. Ve bu bir metot işidir. Metot yani yol yani tarikat. Tarikat ne demek Bu işi yapmanın yolu demektir. Tarikat yol demektir Arapçada. Yani tasavvufa tarikatı demin ahlaklı olmanın, eğitilmenin yöntemi Metodu demek. bu metotlar çeşitli olabilir ve bu metotlar amacına göre değer kazanır. Yani ne yapmak istiyoruz? Sonuçta ne yapmak istiyoruz? Tabi ibadetlerin de amaçları var. Biz yüksek perdeden konuşamayız ama amazın bir amacı vardır. Orucun bir amacı vardır. Hacın bir amacı vardır. Allah'ın emirlerinin, yasaklarının Hikmeti vardır yani. Hikmet diyor. Hikmeti vardır. Amacı vardır. Onlar insanı bir noktaya götürmek için emredilmiştir. İnsan için faydalıdır. Namaz insan için faydalıdır. Oruç insan için faydalıdır. Hac, Ümmet-i Muhammed için faydalıdır. Zekat elbette faydalıdır. Evet benim cebimden para çıkıyor ama toplum için